Esirler Esirler Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için Afra'nın evine gittiğinde kuzeni ve eski kocasının kardeşi, aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyl'i elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda unutulmuş ve yerine yenileri geçmiş olan eski duyguları tekrar uyandırdı. Ebu Yezid diye bağırdı. Ne de çabuk teslim olmuşsun, şerefinle ölmen gerekmez miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde diye yüksek sesle bağırdı. Sevde onun varlığını fark etmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesindeki ton onu utançla, İslam öncesi geçmişinden bugününe geri getirdi. Hala Süheyl'in İslam'a ihtimali vardı. Allah'ın kanunlarına uygun yönetimin güçlendiği bir ortamda bulunmaları da onda ve diğer esirlerde belirli izler bırakacaktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kafalarını putperest fikirlerle değil İslami düşüncelerle donatmalarını emrediyordu. Tekrar pişman olan sevdeye dönerek ''Onu Allah'a ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun?'' dedi. Ebu Sufyan gibi Süheyl'in önemi de diğer liderlerin ölümüyle artmıştı. Onun etkisiyle birçok kararsız İslam'a girebilirdi. Fakat Süheyl Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Süheyl hemen Mekke'ye dönmüş... Gelen adam ise fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı. Her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve ''Ey Allah'ın Resulü! İzin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım.'' Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz dedi. Daha sonra amcasına döndü ve, ey Abbas, kendinin ve iki yeğenin akil ile nevfelin ve müttefikin utbenin fidyelerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın dedi. Abbas buna karşı çıktı ve, ben zaten Müslüman olmuştum fakat bu adamlar beni zorla getirdiler dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. ''Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğru ise o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarla idin. O halde bize fidyeni öde.'' Abbas parası olmadığını söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. ''O zaman ümmül fazla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona... Eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fazla, Kisam'a ve Ubeydullah'a ver demiştin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. Seni hakla gönderene yemin olsun ki bunu benden ve Ümmül Fazıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul As idi. Zeynep Ebul As'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebul As'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolye'yi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan Peygamber aleyhissalatu vesselam esirde hissesi olanlara şöyle dedi: "Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey." Hepsi de bunu kabul ettiler. Ve Ebul As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat olmadı. Mekke'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebul As da buna üzülerek söz verdi. Vahiy Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Şimdi hayatta olmayan Mahzum kabilesini şefi Velid'in en küçük oğlu olan Velid de Abdullah İbni Cahş'ın da hissesi vardı. Abdullah dört bin dirhem fidyeden daha azına razı olmuyor ve Velid'in üvey kardeşi Halid de bu kadar fazla para ödemek istemiyordu. Fakat Velid'in öz kardeşi Hişam ona tabii ödemek istemezsin o senin annenin oğlu değil deyince ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu değiş tokuşa razı olmadı ve Abdullah'a onlardan babalarının meşhur silahlarını ve zırhını istemelerini söyledi. Halid bir kez daha karşı çıktı. Fakat Hişam ondan baskın çıktı. Silahları ve parayı Medine'ye getirdiklerinde kardeşleriyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat ilk konaklardan birinde Velid onlardan kaçarak Medine'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman olduğunu açıkladı ve biat etti. Kardeşleri onu takip ettiler. Olanları fark edince çok sinirlenen Halit, neden bunu fidyeyi ödemeden ve babamızın hazineleri elimizden çıkmadan önce yapmadın? Eğer istediğin bu ise neden o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadın dedi. Velid... Kureyşlilerin kendisi hakkında fidyeyi ödememek için Müslüman oldu demelerini istemediğini söyledi. Daha sonra bazı mallarını almak üzere kardeşleriyle birlikte Mekke'ye gitti. Onların kendisine bir şey yapacaklarını ümit etmiyordu. Fakat Mekke'ye varır varmaz onu da Ayyaş ve Seleme'nin yanına hapsettiler. Ebu Cehil'in üvey kardeşleri olan bu iki adamı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e babası öldüğü halde hapiste tutmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bu üç kişi ve Mekke'de zorla tutulan Hişam ve Sehmin oradan kurtulmaları için dua ederdi. Mutimin oğlu Cübeyr kuzenini ve müttefiklerinden ikisini kurtarmak için Medine'ye geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu çok iyi karşıladı. Ona eğer mutim hayatta olsa ve esirleri fidye ödeyip kurtarmak üzere gelseydi onları fidye almadan mutime teslim edeceğini söyledi. Cübeyr, Medine'de gördüğü her şeyden etkilenmişti. Bir akşam güneş batarken, mescidin dışında durmuş ve namaz kılarken Müslümanları dinlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetten, cehennemden ve hesap gününden bahseden Et-Tur suresini okuyordu. Sure şu sözlerle bitiyordu. Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et. Cübeyr, işte bunları duyduğum zaman iman kalbimde yer etti. Fakat o daha fazla dinleyip etkilenmekten kendini alıkoydu. Çünkü çok sevdiği amcasının Bedir'de öldüğü aklından çıkmıyordu. Mutlim'in kardeşi Tuayme de Hamza'nın öldürdüğü adamlardan biriydi ve Cübeyr amcasının öcünü almaya kendini zorunlu hissediyordu. Bu amacından dönmekten korktuğu için fidyeler konusunda anlaşmaya varır varmaz Mekke'ye döndü. Fidye vermek için gelenlerin çoğu en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılıydılar. Fakat savaştan sonra öldürülen Umeyye'nin kardeşi, ve yine o zaman öldürülen Utbe'nin yakın arkadaşı Cuma kabilesinden Übey bunların dışındaydı. Fidyesini ödediği oğlunu alıp geri dönerken, Ey Muhammed! Avd adında bir atı her gün her çeşit tahıl ile besliyorum. Onun üstündeyken seni öldüreceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Hayır, inşallah ben seni öldüreceğim. O sırada Mekke'de Übey'in iki yeğeni Safvan ve Umeyr büyük bir acı içinde Bedir'de kaybettikleri değerli ve büyük liderlerden bahsediyorlardı. Safvan, Ümeyye'nin oğluydu ve babası öldüğü için Cuma'nın lideri olacağı bekleniyordu. Kuzeni Umeyr, Bedir'de Müslüman ordu hakkında bilgi toplamak ve güçlerini tahmin etmek için gözcü olarak giden adamdı. Safvan, Tanrı'ya and olsun onlar gidince dünyada hiçbir iyilik kalmadı dedi. Umeyr de bunu tasdikledi. Fakat o safvandan daha samimiydi. Umeyr'in oğlu da Medine'deki esirler arasındaydı. Fakat o fidye ödeyemeyecek kadar borçluydu. Zaten hayatından bezmişti. Bu nedenle hayatını genel bir yarar uğruna feda etmeye karar verdi. Eğer ödeyemediğim borçlarım ve bakmak zorunda olduğum bir ailem ''Olmasaydı gider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürürdüm.'' dedi. Safvan, ''Borcun benim üzerime olsun. Senin ailen demek benim ailem demektir. Onlara ölünceye dek bakmaya söz veriyorum. Benim olan her şeyi istemelerine gerek kalmadan onlara veririm.'' Bunun üzerine Umeyr kararını uygulamak istediğini söyledi ve amaçları gerçekleşinceye kadar bu konuştuklarını gizli tutacaklarına birbirlerine söz verdiler.'' Umeyr kılıcını keskinleştirdi. Keskin tarafına zehir sürdü ve oğlunu kurtarma amacıyla gittiğini söyleyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Aşağı Medine'ye vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Umeyr'i kılıcını kuşanmış bir şekilde gören Ömer radıyallahu anh onun içeri girmesine engel oldu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cumahlı adamın yaklaşmasına izin vermesini söyledi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an yanında bulunan ensardan birkaç kişiye şöyle dedi. Onu Allah'ın Resulüne götürün. Siz de beraber oturun ve gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Çünkü pek güvenilir bir adam değil. Umeyr onlara iyi günler diledi. Cahiliye devrinde yaygın olan bir selamlama şekli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Allah bize bundan daha güzel bir selamlama şekli öğretti ey Umeyr. O selamdır. Cennet ehlinin birbirini selamlama şeklidir. Daha sonra ona niçin geldiğini sordu. Umeyr oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki bu kılıç ne oluyor dedi. Umeyr Allah kılıçların belasını versin dedi. Onların bize hiç faydası dokundu mu? Peygamber aleyhissalatü vesselam gelişinin asıl sebebi ne diye tekrar sordu. Umeyr yine sebep olarak oğlunu öne sürünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun Safvan'la hicirde konuştuklarını kelimesi kelimesine tekrarladı. En son olarak Safvan senin borçlarını ve aileni üzerine aldı ki sen beni öldürebilesin. Fakat seninle onun arasına Allah girdi dedi. Bunları duyan Umeyr, bunu sana kim söyledi diye bağırdı. Bizim yanımızda bir üçüncü kişi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana bunları Cebrail haber verdi dedi. Umeyr, sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat bana İslam'ı hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Esir oğlunu da serbest bırakın. Umir radıyallahu anh diğerlerini de özellikle Safvan'ı İslam'a davet etmek için Mekke'ye dönmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitme izni verdi ve onun sayesinde birçok kişi Müslüman oldu. Fakat Safvan onun bir hain olduğunu düşünüyor ve bu yüzden onunla hiç konuşmuyordu. Birkaç ay sonra Umeyir muhacir olarak Medine'ye döndü. Ebul As Mekke'ye döndüğünde karısı Zeynep'e onu Medine'ye göndereceğine dair babasına söz verdiğini söyledi. Küçük kızları Ümame'nin de annesiyle birlikte gitmesine karar verdiler. Oğulları Ali daha bebekken ölmüştü. Zeynep de üçüncü bir çocuk bekliyordu. Tüm hazırlıklar yapıldığında Ebul As kardeşi Kinane'yi muhafız olarak karısının yanına gönderdi. Planlarını gizli yapmışlardı fakat buna rağmen gündüz yola çıktılar. Bu da Mekke'de birçok lafa neden oldu. Sonunda Kureyş'ten bir grup onları takip etmeye ve Zeynep'i evlilikle bağlı olduğu Abdüşşems kabilesine geri getirmeye karar verdiler. Fihir kabilesinden Habbar adındaki bir adam ilerledi ve mızrağını sallayarak tahtında Ümame ile birlikte oturan Zeyneb'in önüne geçti. O sırada diğerleri de yaklaşıp onları çevrelediler. Kinane atından indi ve yayını çekip ok sadağını yere indirdi. ''Hele biriniz gelin, hemen okumla öldürürüm.'' dedi. Yayını gelince adamlar geri çekildiler. Kısa bir sessizlikten sonra Abdüşşems'in lideri Ebu Sufyan ve bineklerinden inen birkaç kişi ona yaklaştılar. Ona silahlarını bırakıp meseleyi sakince konuşmayı teklif ettiler. Kinane razı oldu. Ebu Sufyan ona şöyle dedi. Başımıza gelen felaketi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize yaptığı kötülükleri bildiğin halde kadını insanların gözü önünde götürmen büyük bir hataydı. Bu bizim aşağılandığımızı gösterir bir işaret. Adamlar bizim hakkımızda beceriksiz diye konuşacaklar. Hayatım üzerine yemin ederim ki onu babasından ayrı tutmak istemiyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Fakat kadını Mekke'ye geri götür. Hakkımızda konuşanların ağzı susuncaya ve bizim gidip onu getirdiğimiz halk arasında yayılıncaya kadar Mekke'de kalsın. Sonra onu gizlice al ve babasına götür. Kinane bu öneriyi kabul etti ve hep birlikte Mekke'ye döndüler. Döndükten kısa bir süre sonra Zeynep bir düşük yaptı. Büyük bir ihtimalle bunun nedeni Habbar'dan korkmasıydı. İyileşince ve yeteri kadar zaman geçince, Kinane onları yani Zeynep ile Ümame'yi gece karanlığında yola çıkardı ve Mekke'ye sekiz mil kadar uzaklıktaki Yeceç Ovası'na kadar onlara eşlik etti. Orada daha önceden planladıkları gibi Zeyd ile buluştular. Zeyd onları sağ salim Medine'ye getirdi.